Şimdi bir insana sağlığında e, hacca gitme imkanı olduğu zaman haç farz olur. Bak senin üzerinden hareket edelim. Buyurun hocam. Diyelim ki sizin hacca gitme imkanınız vardı. İsteseydiniz mesela diyelim ki 2016 yılında hacca gidebilirdiniz. Ama dediniz daha yaşım gençtir sonra giderim filan dediniz. E, sonra da gidemediniz, yaşlandınız. Gitme imkanı olmadı ve öldünüz diyelim. Sizin üzerinizde haç borcu kaldı mı? Kaldı. Kaldı. Diyelim ki zekat borcu kalsaydı bunu yakınları ödeyecek miydi? Evet ödeyecekti. Veya bana borcu olsaydı mesela Tabii. ödeyecek mi? Ödeyecekti. Şimdi üzerine haç farz olup da hacca gidemeden ölen kimsenin yakınlarına vasiyette bulunması lazım. Vasiyette bulunduğu zaman onun vasiyeti yerine getirilir. Daha önce hacca gitmiş birisi. Efendim işte ona vekalet verilir Yol masrafları Verilir ve vekaleten işte babasının yerine Anasının yerine e, Haç yapar ama bir kişi Bir kişinin yerine vekalet yapabilir Bir kişi iki kişinin yerine aynı anda Aynı haç mevsiminde yapamaz Ancak ertesi sene yapabilir Şimdi ben diyor ki böyle birine verdim diyor İşte annem babam öldü e, Vasiyet de etmemiş ama Hanımefendi, yani ana babasının yerine haç yaptırmak istiyor. Bir haç şirketi hocasına vermiş. Şimdi bak bu hoca eğer Diyanet İşler Başkanlığı'nın bir görevlisi ise Diyanet Başkanlığı o görevlinin işte uçak parasını otel parasını bilmem neyesini veriyor. Üstelik biraz da haşlık da veriyor. Bu olmaz. O zaman onun parasını yatırması gerekiyordu Hani devlete evet. vermem gerekirdi diyor ya. Bu o. Ama Devlet Bir devlet memuru değilse, Diyanet İşleri çalışan birisi değilse, söz gelime emekli birisiyse, daha önce de hacca gitmişse, ona bir vekalet vermişse, problem yok devlete vermesi şart değil. Hocam burada benim aklıma şu soru geliyor. Şimdi e, hacca bir defa giden bir daha gidemiyor ya. Ee, yani Hayır, şirket şi şirket götürüyor bize. ya şirket görevli olarak götürüyor. Hı. O zaman fazla gidebiliyor. Evet. Peki. O şekilde olduysa olmuştur. Evet. Onu araştıracağız yani inşallah. vekaleten caiz olması için devlete para verme şartı yok. Bu devlete para verme şartını biz Hacı İlmihali'nde de yazdık bunu. Diyelim ki siz imamı ya. Hı hı. Devlet sizi e, din görevlisi olarak gönderdi. Daha önce de bir hac yapmıştınız. Kendi haccınızı yapmıştınız. Diyelim ki ben size vekalet vereceğim benim yerime hat yapıyor ama o zaman sizin uçak paranızı oradaki otel paranızı diğer masrafları bütün masrafları o karşılar. Yanet karşılıyor. Bu olmaz. Peki tamam mı? Yani, yani durumu zaman, bir araştırsınlar hocamız. Yani mı? evet. Yani o hoca emekli bir hoca ise devlette çalışan birisi değilse problem yok. Hac'ı inşallah olmuştu vekaleten.